olmayacak yok aramızda görüş ayrılığı var şimdi yalnız bir de vade koymak lazım mesela üç ay içinde olacak olmayacak üç, vakte üç yıl kadar. içinde olacak olmayacak <gülüyor> üç asır içinde değil mi evet ama son zamanlarda medyada olacağına dair kuvvetli bir his var his var hissiyat var daha dursun evet evet galiba öyle o yönde öyle beyanatlar diye. var evet ee, e, filan şimdi ortalıkta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 Ne bileyim maaş veriyorsunuz, e, emekli şeyleri, ne, ödemeleri yapıyorsunuz. Falan. Yani böyle bütçenin e, bazı kalemleri hem de önemli miktarda kalemi Türkiye'de kim, e, kemikleşmiştir, kolay oynamaz. Böyle olunca da bütçe açıya büyür. Bütçe açıya büyüyünce borçlanma gereği artar. E borçlanma gereğinin arttığı ortam finansal kaynakların düştüğü ortam. E bu da tabii iktisadi faaliyeti bizzaha.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 E, saygınlı olan bir ülke değil bunun e, şu veya bu hükümetle bir bilgisi yok yani bugünkü hükümetle de direkt ilsi yok e, bugünkü hükümetin kusuru yok anlamına söylemiyorum vardır ama bu birikmiş bir olay evet. e, İşte o hani kredi notu falan diyorlar ya e, birle birileri veriyor hı hı. geçme notu gibi bir şeyler o e, notlarda e, bunu gösteriyor yani bazı ülkelerin.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 dikkatli olduğu için ondan başlıyorsunuz ve ne olursa onun etkisinde kalıyorsunuz tabi IMF bir de Washington'da Washington'da New York'a çok yakın bir yerde telefon diye de bir alet var her e, şey e, böyle yatırım yapma niyeti denen ya da onun temsilcisi telefon edip IMF'den de soruyorum oradan da bir önemli bilgi kaynağı şimdi bu iki faktör bir araya geldiği evet, zaman he, şimdi onu soralım Efendim? Ee, şimdi sonuca gelir. Sonuçta bu iki faktör bir araya geldiği zaman e, Türkiye'nin geçen sene de bu şekilde bir e, anlaşma e, yapması gerekir diye düşünüyordum. Şimdi bu sene ortaya e, e, çıkan şey yani bu sene başında bu anlaşmayı yapmak istediği Türkiye'nin ve gerekçi olarak da, eğer yanlış anlamadıysam yürüyorsanız e,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 Ee, o da çok kötü olur. Yani ona bir diyeceğim bir şey yok. Yani IMF'de hata yapabilir. Ha bu iyidir der. Siz de e, iyi düşünmediyseniz, ev iyi yapmadıysanız kötü bir anlaşma yaparsınız. Tabii ki onu yapmamak lazım. Ama ben e, Türkiye'nin bu açıdan ne, 19 tane mi anlaşma yaptık IMF ile herhalde? Bizi vardır. Zaten bunu yapabilecek e, kadrolarımız da var. Dolayısıyla yanlış bir anlaşma yapılmaz diye e, düşünüyorum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 bu bu noktada bırakabiliriz şimdi tamam. herhalde. Peki çok Peki, teşekkürler. Hasan Ersel Ekonomi Notları.